2 Kasım 2017 Perşembe Açık Radyo'dasınız değerli dinleyenler 94.9. Ben Utku Zarı teknik masada Selahattin Çolak tweetleriyle de Seçil Türkan bu haftanın yeşil bültenini sizlerin misafir ediyor olacağız radyolarınıza, telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza bize her nereden dinliyorsanız. Yeşil bültende bu hafta kazalarını konuşacağız ama öncesinde bir Hemen bir etkinlikle ilgili bir duyuruyu çağırıyoruz. Sizlerle paylaşalım. Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu. Malumunuz katledilen iki yaşam savunucusu. Antalya'da onlar için bir anma yapılıyor bu cumartesi günü. Saat 12'de başlayacak. Ee, Antalya Muratpaşa Güzeloluk mahallesinde. Ee, bir park açılacak. Anılacak isimleri bir parkta yaşayacak. Bu iki yaşam savunucusunun ve... Ee, onların hem mücadelesini hem hatıralarını da hatırlatacak umuyoruz ki o park pek çok insana Biz de meseleyle ilgili zaten gelişmeleri de sizlere aktarmaya çalışıyoruz Zaman zaman bir malumunuz yargı süreci işledi işleyemedi arası devam etti Katil sanlısı artık da ettiğine göre ee, katil diyelim cezaevinde yaşamına son vermişti Aysin ve Ali Büyük Nohutçu'nun katili. Ee, o mesele yine gündemde en azından isimlerini anmaya devam edeceğiz ve etkinlik bu haftaki meselemiz etkinlik duyurusuydu. Bundan sonra da olacak gelişmelerle ilgili sizleri haberdar edeceğiz. Geçmeden önce bu haftaki konumuza, bu haftaki meselemize bunu bir hatırlatmak istedim sizlere. Kaz Dağları'ndaki altın madeni projesini konuşacağız. Havran'da yeni bir siyanürlü altın madeni projesiyle ilgili bir uyarı geldi. Yeni bir felaket, yeni bir tehdit ee, diyor Kaz Dağları'ndaki bu altın madeni projesi için Kaz Dağı doğal ve kültürel varlıkları koruma derneği ee, nedir bu nedir bu proje onu bir kısaca ben sizlere aktarmaya çalışayım başlamadan önce Balıkesir'in Havran ilçesinde yapılacak yapılması planlanan bir maden projesi dün katılım toplantısı halkın katılımı toplantısı vardı ee, saat 14'te Büyük Şapçık köyü ...kahvesinde gerçekleştirildi. E, proje ait... ...işletme ruhsatları... ...yine pek çok bölgedeki, pek çok noktadaki... ...altın madeni projesinde olduğu gibi... E, proje ait... ...işletme ruhsatları... ...defalarca el değiştirdi. Pek çok şirketin e, elinde dolaştı... ...gezdi, gitti, geldi. 2012-2013 yıllarında... ...Kuart aranacağı yönünde... ...bir başvuruyla... ...Chat gerekli değildir kararı verilmişti... ...bu alan için. Ama bu kez... E, ...bir altın madeni projesiyle gündemde mesele. O konuyu konuşacağız, dünkü toplantının detaylarını konuşacağız. Aynı zamanda tabii Kaz Dağları'nda bu malumunuz ilk değil, kuvvetle muhtemel son da olmayacak. Çünkü pek çok maden projesiyle çevrili durumda Kaz Dağları'nın çeşitli amaçları Çanakkale tarafından, Balıkesir tarafından... Kaz Dağları'nda. Bu kez Havran ilçesinde bir projeyle gündemde. Riskleri zaten dediğim gibi değerlendireceğiz ama temelde çok kritik riskler de taşıyor bu proje. Havran Barajı ve oradaki köyün suyunun yine maden projelerinin ilk tehdit ettiği noktalar olduğunu hatırlatalım. Hem yeraltı suları hem de yeraltı suları Yeraltı sularının dışında yerüstü sularında da belli kirliliklere neden olabiliyor. Malumunuz madenler, altın madenleri. Siyanürlü arama, e siyanürle bir maden arama projesi söz konusu bu durumda. E Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği pek çok kez buna benzer uyarılar da bulundu. Ne yazık ki oradaki maden projelerine dair bir çözüm bulunamıyor olmuyor. Bundan sonrasında da bundan sonrasında da yine benzer sorunlarla karşılaşmamak için aslında hızla pek çok köyde insanlarla konuşup diyaloğa geçip bir e, böylesi durumların önüne geçecek e, birliktelikler oluşmaya başladık Kazdağları bu konuda e, önemli örneklerden biri e, ve pek çok bölgeye de örnek oluyor Kazdağlarındaki bu e, en azından birlikte hareket edebilme e, durumu Malumunuz altın madenleri sadece Kaz da değil pek çok noktanın sorunları arasında e, konuları konuşacağız ama Kaz Dağları demişken hemen o bölgede yine bulunan bir noktaya da e, bakmakta fayda var belki de Madra Dağı'nda da yine... E, bir tehdit söz konusu. E, Madra Dağı'nın kuzey uzantısı olan Şap Dağı'nda bir firma daha siyanürlü altın madeni araması için bir başvuru yaptı. E, Burçep sözcüsü Hatice Engin etkisi yüzyıllar sürecek diyor bu proje için. Balıkesir'in Burhaniye ve Havr'ın ilçelerinde ...içerisinde kalan Madra Dağı'nın kuzey utantısı durumundaki şapta. Buradan bahsediyoruz bir yandan da. Bunları da konuşacağız şimdi. Telefon hattımızda Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Doğan var. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bu Madra Dağı'nın sırtı olarak anılan nokta... ...şap dağında bir şubtandan bahsediyoruz sanıyorum. Bu değil mi dünkü evet, e, toplantı evet, e, to, toplantı da bununla ilgiliydi. Dün chat süreci kapsamında e, başlayan chat süreci kapsamında bir halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Siz de oradaydınız sanıyorum Süheyla Hanım. Öncelikle hem projeyi, projenin detaylarını hem de dünkü toplantıyla ilgili bizleri bilgilendirmenizi rica ederim. <gülüyor> tamam tabii ki. Evet, dün bir halkın katılımı toplantısına katıldık. Ne yazık ki halkın büyük bir bölümünün katılmadığı bir toplantı diye başlayayım. E, çünkü köyde e, maden isteyenler ve istemeyenler diye sanıyorum zaten bir ayrışma varmış. Biz de bu bilgiye daha önce sahip değildik. E, madeni isteyenlerin gittiği kahvede toplantı yapılmış. Orada düzenlenmiş. Diğer taraftaki şeyin. Halkın katılmaması sağlanmış böylece toplantıya. Bunu biz daha sonra toplantıdan sonra öğrendik. Daha önce köyde yeterince çalışma yapamamıştık. Bize uzak bir alan. Hmm. Süreci de daha önce bilmiyorduk e, bu aşamaya geldiğini. E, toplantı e, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün temsilcisinin konuşmasıyla açıldı. Projenin sunumu tanıtımı yapıldı. Zaten e, chat... E, Proje başvuru dosyasından biz projeyi incelemiş ve itirazlarımızı daha önce bakanlığa, şey il müdürlüğüne göndermiştik. basınla da yansıtmıştık itirazlarımızı. Projenin tanıtımından sonra bizler de söz aldık. Önce biraz köylünün söz almasını bekledik. Önce onlar itirazlarını yapsınlar ama söz alan olmayınca bizler de söz alıp projeye ilişkin itirazlarımızı uzun uzun dile getirdik. Ee, sanıyoruz e, bizim itirazlarımız Henüz bu konuda hiçbir bilgisi olmayan Daha önce anlatılmamış e, köyler üzerinde bayağı bir etkili oldu Kafaları karıştı Daha sonra salondan gençler de e, Köylü gençler de itiraz etmeye Başladılar e, Bizim Hı -hı. itirazlarımızdan sonra e, Biraz şey bir e, Toplantı oldu yani düzen itibariyle Düzenli bir toplantı oldu e, İl müdürlüğü düzenli koordine etti süreci bütün itirazlarımızı hakikaten tutanağa geçirdi. Bizler imzaladık, tutanaklardan kopyaları aldık falan. Hı hı. Ee, ancak daha sonra başka bir kahve olduğunu ve halkın bir kısmında oraya gittiğini öğrenince toplantıdan sonra biz de oraya gittik, ikinci kahveye. Baktık hakikaten orada bir sürü oraya gitmemeyi tercih eden bir şey var, köylü grubu da var. Daha sonra o köylülerle köye yeniden gelmek üzere anlaştık, vedalaştık. O köy üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Gerçekten tam bir vahşi madencilik projesi. Bu itirazlarınıza geçeceğim <gülüyor> ama Süheyla Hanım ben size bağlanmadan önce girerken dinleyicilerimize aktardım da daha önce kuart madeni olarak burada bir çet gerekli değildir kararı veriliyor. Bu alan değil mi? Ee, alan? Evet, evet alan. alan Şu evet. anda ise siyanürlü bir altın madeninden mi bahsediyoruz evet, peki? Evet ee, son dönemlerde böyle bir şeye başlamaya başladı madenci firmalar. Arama aşamasında altın olduğunu belirtmiyorlar tepkileri çekmemek için. bizlerinde gözünden kaçıyor, dikkatinden kaçıyor. İşte bakanlığın sayfasına baktığımızda Kuarts arama başvurusu diyoruz. Yani doğal işte şey, kıymetli taş, yarı kıymetli taş falan gibi. Bu konulara çok böyle dikkat etmiyoruz o zaman. Yani bakanlığı da mı kandırıyorlar? <gülüyor> ee, öyle mi? Anlamamız lazım bunu. Yani, Kuarts aramak için giriyorlar. Bu anladığım kadarıyla yegane örnek de değil. Yegane örnek de değil. Pek çok buna Tartanlığı... benzer örnek var. Evet, evet. Ee... Diğer bölgelerinde de benzer yöntemle var. Ve altın var. mı veriyorlar bir anda? Tabii altın buluveriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2012-2013'lerde e, bu başvuruları yapmışlar e, arama ruhsatları kapsamında. Daha önce e, Newmont diye bir firma e, ruhsat sahibi. Daha sonra e, Tech Sorsuz diye bir firmaya ruhsatlar devrediliyor. E, 2016 yılında da Tech Resources firması Bahar Madencileri'ye ruhsatları devir için noter sözleşmesi yapıyor. Fakat e, dosyanın ekindeki ruhsatlar hala Tech Resources'a ait. Yani ruhsatlar hala devredilmemiş. Dünkü toplantıda biz bunu da dile getirdik. Henüz bahar madenciliğe devredilmemiş ruhsatlarla ilgili bahar madencilik nasıl bir chat süreci başlatabilir? Sizin buna izin vermemeniz gerekirdi diye. Belki bakanlık ruhsat devrini uygun görmeyecek, imzalamayacak ruhsatları. O zaman bu süreç boşa gitmiyor mu diye. Onu not aldılar. BİMER üzerinden itirazlarımızda da bu konu var. Aynı zamanda süresi dolmuş bir ruhsat, arama ruhsatı 2010'da süresi dolmuş. Onu dosya etinde hala görüyoruz. O Onun kapsadığı alanlarla ilgili de tasarruf söz konusu olabilir bu proje kapsamında. Ona dikkatleri çektik süresi dolmuş bir, bir ruhsat nasıl devam edilmiş. Diye. Şimdi bir de alanı da bir tarif edecek olursak Süheyla Hanım ee, ben sizin bana göndermiş olduğunuz bilgilendirme e postası üzerinden söylüyorum detaylarını sizden alalım. 58.500 dönümlük bir alan ruhsat alanı. Ee, Çediz'in evet. alanı ise 6.886 dönüm alanın evet. %79'u ormanlık arazi. Evet bu e, 6.800 dönümlük alanın %80'i neredeyse orman hmm. arazisi. Bir kısım alan için, ruhsatın hepsi için değil ruhsat kapsamında bir kısım alan için çek e, başvuru dosyası hazırlıyorlar. <gülüyor> yani bir de tabii şöyle bir durum da var. Ee, hem buradaki e, malumunuz e, Karaçam ve Meşe ormanlarıyla kaplı bir alan e, anladığım kadarıyla burası. O ağaçlar kesilecek. Hani bir kenara bırakıyoruz bunu. Devam edecek olursak duruma e, bir de tabii siyanürlü altın madenciliğinin ne yazık ki çok acı etkileri oluyor. Evet. Değil mi uzun yıllar sürecek olan sizin dün toplantıda dile getirdiğiniz etkilerden muhtemelen bazıları da bunlardı. Başka neler nelerini altın çizdiniz? Ee, vahşi madenciliğin en kötü örneklerinden olan bu açık havada açıkta cyanürlüciyon yöntemi özellikle vurguladık. Hmm. Altın elde etmek için başka bir sürü bir sürü yöntemler var. Mani yazık ki en ucuzu bu e, firmalar açısından en maliyetlisı bu. Onun için bunu tercih ediyorlar. Köye bir buçuk kilometre mesafede e, belirledikleri bir alanda yığınluç uygulamasını yapacaklar. Çok yakın, çok büyük bir tehlike köy için. E, şeyden Kışla sürecindeki oradaki kazaları hatırlayanlar bilir. Kışla e, işte çok üst üste e, yağmur yağıyor uzun süre. Bu siyanür üç işleminde pH derecesini ayarlamak için titreş vermeleri gerekiyor karışımlara. Kireç vermeyi yetiştiremiyorlar, o pH dengesini tutturamıyorlar. Açığa çıkan hidrosiyanür gazı 50 kilometre mesafede yayılıyor. O zamanki işte o yağışlarla da e, yeryüzüne iniyor. O zaman o bölgedeki e, bu çap üzerindeki bir sürü insan ciddi anlamda zehirlendi. Kanda arsenik zehirlenmesine yol açtı bu kaza. Bununla ilgili tarifler odasının elimizde zaten e, tahlil, lafısa sonuçları vardı. Ben dün özellikle onu vurguladım. Bu mesafe size çok yakın. En ufak bir olası böyle bir şey de hata ki bu da çok olabilir bir şey. Şiddetli yağmurda pH derecesini ayarlayamama ve hidrojen, tiyanürün havaya e, çıkışı diye. Onu anlattım. Umarım faydalı olmuştur. Biraz yararlı olmuştur. Aslında bu, bu bölgede e, proje alanının %20'si olarak tanımlamışsınız. E, tarım alanları da mevcut ama bu tarım alanları ne yazık ki köylüler e, buradan, tarımdan geçimini sağlayamadığı için böylesi bir projenin e, ortaya çıkışıyla birlikte hızla satılıyor e, sanıyorum. Zaten satılmadığı takdirde acele kamulaştırmaya kadar varan bir dizi yöntem var e, evet. uygulanan ama e, böyle bir durum da çıkıyor ortaya. Aslında bütün ...münlüklü bir e, sorundan bahsediyoruz. Yani e, tarımdan geçimini sağlayamayan köylü, çiftçi nüfus, e, değersizleşen tarım arazileri... E, ...kentlerde en büyük sorun olarak karşımıza çıkan e, sağlıklı gıdaya ulaşım... ...bu şartlar altında nasıl mümkün olacağı gerçekten tartışmanın en ciddi noktası belki de. Ve e, peşi sıra bu tarım arazilerini, ormanlık arazilere e, veren e, projeler... ...madem projesi, HES projesi, santral projesi her neyse... E, pek evet. çoğunu tartışıyoruz ve böyle bütünlüklü bir problemle de karşı karşıyayız bu bölgede sanıyorum e, ki bölge yani Kazdağ olarak genel olarak andığımız Balıkesir'in Çanakkale'yi kapsayan o e, geniş bölgede çok fazla maden projesi var zaten şu anda değil mi Süleyla Hanım? E, çok ciddi e, dün e, yine bakanlığa hitaben e, şöyle bir çağrıda da bulunduk hemen e, bu Havran'da zaten e, Eymir köyü yakında bir kurşun madeni var. Yine Havran'da Tepova'da molibden madeni var. Hemen bu projenin 20 kilometre karşısında İbrindir'e e, Toma'da ait başka bir altın madeni projesi var. 2016'da çet olumlu almış. Yine e, Kalkım'da başka bir kurşun madeni projesi var. Kalkım'ın hemen üzerinde Kara Aydın'da yeni bir kurşun madeni projesi var. Bütün bunların e, topluca etkisini değerlendirmesi gerekiyor dedik bakanlık görevlilerine. Bakanlık hazır stratejik çevresel değerlendirme yönetmeliğinde onaylamışken, bu bölgeye Kazdağ ve işte Havran, bu bölgeyi bütünlüklü bir şekilde bakıp bütün bu kadar proje bir arada nasıl etkileyecek bölgeyi. Hı hı. Lütfen buna da dikkatlerinizi çekiyoruz dedik. O zaman bütün bölgenin ekosistemi mah olacak zaten. Bu kadar yakın birbirine çok ciddi projeler, ormanlar yok edilmiş olacak. Tarım arazileri yok edilmiş olacak. O zaman böyle ekosistemi komple gerçekten çok büyük etkiye maruz kalmış olacak. Bunun bütünlük olarak incelenmesini istiyoruz diye dönerdik. Tarım alanlarıyla da ilgili... Dünkü itirazımızda şeyin devletin hükümetin bu alanları tarım alanlarını madencili açmak yerine yeniden tarım alanı olarak değerlendirilmesinin teşviklerini ve desteklerini versin diye önerdik. İşte örneğin orada bir altın madeni yatırım yapacağına köylülerin şu anda mandraları yok sütlerini yok pahasına özel mandralara falan veriyorlar hı hı. onun yerine. Devlet desteğiyle, kooperatifler aracılığıyla mandralar yapasını, köylünün süt ürünü daha değerinde kullanla, biz işlere değerinde satla, gibi önerilerde de bulunduk bir yandan. Tarımı desteklemek çok daha bu bölgenin yararına olacaktır. Köylüden diye. böyle bir talep var mı peki Süheyla Hanım? Siz girişte de söylediniz iki kahve var bir tarafta madene karşı olanlar olmasına rağmen onların katılmadığı bir toplantı yapıldı dün dediniz. Köylü mesela böylesi tekliflere ya da böylesi ihtimalleri göz önünde bulunduruyor mu? Yani tarım alanlarının muhafaza edilmesi, tarımdan geçimin sağlanması noktasında bir irade var mı? E, arazisini satmayan köylülerle tanıştık diğer kahvede ben dedi bütün şeye rağmen satmadım niye satayım tarım alanımı dedi e, o zaman ben ne yiyeceğim ne içeceğim sonra ne yapacağım varsın şu anda işleyemiyorsam bile benim tarım alanım kalsın Hı -hı. çocuklarıma kalsın diye düşünüyorum dedi öyle köylülerde vardısa sayı ama ne kadar işte birlikte nasıl bir güç oluşur onu e, bilemiyoruz Hı -hı. E, bütün bölgede tarımdan bir kopuş var. Bu çok ciddi bir yani devlet politikası olarak el alınması lazım. Gençler işte bu köyden de birkaç genç o Eymir köyde kurşun madeninde çalışıyormuş. Onların eşleriyle tanıştık. Şeyli sigortalı istikrarlı bir işi tercih eder durumdalar şu anda. Ne kadar sağlık için tehlikeli de olsa. Çünkü tarımda bir umduklarını bulamıyorlar. Gelir elde edemiyorlar. Eee Hayvanlarını meralarda otlatmak yerine, şimdi onu dikkat ettik köyledin, kapalı besiciliğe geçmişler. 3-5 inekle kapalı besicilik yapıyorlar. İnekleri meralara bile, yani bu alanlara bile bırakmıyorlar. Bir şey var, bir kopuş var ciddi anlamda tarımdan. E, bu bu konuda... da aslında ülke ekonomisine yansıyor şu anda ya, e, et fiyatlarıyla ve e, süt ürünleri fiyatlarıyla gündeme gelen artışla gündeme gelen sonrasında düşürülmek için ithalatına yönelilen konuyu aslında biraz düşündüğümüzde izlerini temellerini buralarda görüyoruz. Böylesi e, durumlarda e, tarım alanını merasını korumak için inan eden köylünün de maden projeleri ya da santral projeleriyle aslında e, tarım yapamaz hale geldiği de gerçek sanıyorum. O da he? evet gerçek. Gerçekten kazdağı ciddi bir tehdit altında. Bir yandan altın madencileri, bir yandan termik santraller. Ee, Konuşmanıza şey yaptınız mı bilmiyorum şu anda. 16 tane termik santral projesi var bölgede. Bunun işte iki tanesi var, iki tanesi inşa halinde, gerisi proje halinde. Bir yandan onlarla ilgili çok yoğun çalışıyoruz. Çırpılarda bir termik santral projesi var. Yerli, Linyit'le yani uçucu filo oranı yüzde 53 olan kalorisi bin olan hiçbir gölere antable olacağını düşünmediğimiz e, tek böyle şey hani işte yaptık olacak olsun mantığıyla sürdürülmeye çalışılan e, bazı projeler var, çırpılar Termik santrali gibi. Onun idek süreçlerini çok yakından takip ettik. Şimdi çet nihai kararı aldı ama daha çet olumlu kararı çıkmadı. Uğraşmaya devam ediyoruz. Peki Süheyla Hanım siz e, dernek olarak aslında e, ben de takip etmeye çalışıyorum. E, ciddi bir çaba sarf ediyorsunuz. Yani o bölgeyi, bölgenin ekosistemini, oradaki yaşamı korumak adına. Kazda doğal ve kültürel varlıkları koruma derneği olarak. E, evet. Biraz dernekten de belki bahsedelim dinleyenlerimize. E, çünkü mesela bu Havran örneğinde e, hukuki bir itiraz süreci başlatabilmek için örneğin e, bir... Oradaki o bölgede yaşayan maden projesinden etkilenecek insanların da bir iradesi bir itirazı gerekiyor değil mi? Yani böyle bir sürece girebilmeniz için sadece dernek olarak çabalarınız muhakkak yapabileceğiniz şeyler olmakla birlikte e, bölgedeki insanlarla birlikte daha e, kuvvetli bir itiraz daha güçlü bir mücadele verilebiliyor sanıyorum. Hukukta geçen gün e, Süheyla Hocamızı dinledik bir çalıştayımızda, test ilgili bir çalıştayda. Artık hukuk e, insanları da doğrudan etkilenme diye bir e, şey geliştirmeye başlamışlar dava açabilmemiz için. E, mesela STK'lar e, o bölgede değilse doğrudan etkilenmiyor sayılıp STK'ların dava açmalarının önüne geçilmeye başlanmış. Ancak o yörede yaşayan insanlar var, işte Havran'da yaşayan, o köyde yaşayan insanlar dava açabilir gibi bizi ehliyetsiz saymaya başlamışlar. Hmm. <gülüyor> Halbuki işte bütün, bütün şey aslında bizim öyle bir doğa Dağını koruyacağız diyorsak e, ya dava açabilmelisiniz lazım. Buna yetkili görülmemiz lazım hukuk devletleri tarafından. Bu konuda sıkıntıların daha da fazla olacağına inanıyoruz önümüzdeki günlerde. E, biz de aş, aşmak için elimizden geleni yaparız tabi. Ee, bu noktada tabii... Derneğimizi... Hı -hı. Evet, e, da, davanın evet. güçlü olabilmesi için, örneğin, Havran örneğini bugün konuştuk. Pek çok altın maden, e, diğer maden projeleri de olmakla birlikte oradaki e, insanların da doğrudan etkilenecek Doğru. insanların evet. da bu e, çaba içerisine katılması gerekiyor. Nasıl gerekiyor? Dernek evet. diyorduk. Evet, derneğimizi e, 2012 yılında kurduk. Aslında 2007 e, yılında Bah, bölgemizde Bahçedir Altın Madeni projesi ortaya çıkmıştı. Ona karşı mücadele eden bir grup arkadaşımızla başlamıştık yola. Önce bir girişim grubu olarak devam ettik. Sonra dernekleşme gereğini gördük, hissettik ve 2012'de de dernekleştik. 2012'den bu yana 5 yıldır mücadele ediyoruz. Yaklaşık 260 falan üyemiz var. Üyelerimiz Türkiye'nin her yanından, yalnız Kaz yaşayan değil, Kaz seven, Bölgeyi seven, herkes derneğimize üye olabiliyor. Herkes bulunduğu yerden de katkıda bulunabiliyor çünkü. Gerek maddi, gerek yetenek ve becerileri oranında. Bir çevreye ihtiyacımız oluyor. İstanbul'daki bir üyemiz yapıyor örneğin. Ya da bir kaynak sağlıyor bize ya da bir proje yazıyor gibi. Onun için her yerden üyelerimiz var. Temel olarak bölgemizde belirlediğimiz tehditlerle ilgili Bunlar işte madencilik, termik santraller, bölgenizdeki dereler üzerinde yapılması planlanan barajlar, bölgedeki aşırı imar yapılaşma baskısı, tarım ilaçlarının etkileri gibi saptadığımız alanlarda çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Böylesi oluşumların böyle yerellerde ortaya çıkan bu konularla ilgili pek çok... İlişkiler içerisinden kendini besleyerek geliştiren yapıların ortaya çıkması aslında oralarda verilen mücadelelerin hem daha nitelikli hale getiriyor sanıyorum. Sizin örneğinizde de en azından bunu görüyoruz hem de bir başka taraftan... O alanların yaşanabilir bir şekilde kalması için insanla doğanın bir arada yaşamını mümkün kılan noktalar halinde olması için de bir önem arz ediyor. Sizin hep kullandığınız pek çok altın projesine karşı kullanılır ama kaz insanların aklında yer etmiştir. Kaz üstü altından değerli, değerlidir evet. diyorsunuz. Havran Demirtaş Altın Madeni Projesi değil mi? Bugün konuşmaya başladığımız Demirtaş. proje. Buradaki talep... Çet sürecinin olumsuz kararıyla neticelenmesi sanıyorum. Evet evet onu istiyoruz. Proje geri çekilsin. Çet olumsuz kararı verilsin diye. Dün köylülerin söylediği bir şey vardı. Bizi suçlayan Onu o konuda bir şey yapmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Buyurun, Beni de lütfen. derinden etkiledi. Hı -hı. Ee, ey çevirciler dedi. Siz dedi daha önce niye burada yoktunuz? Niye gelmediniz köyünce? bize de diyorlar ya hemen böyle. Onu da şey bir tarza söylüyorlar. Biraz hani küçümser, aşağılar tarzda hmm. söylüyorlar. Ee, Ey çevreciler siz niye daha önce gelmediniz? Niye şimdi geliyorsunuz? Ortalığı karıştırmaya mı geliyorsunuz? Niye daha önce yoktunuz? Niye bizim köyümüze gelip de bir şeyler yapmadınız? falan gibi. Ee, tabi Buna cevap vermek tabii iyice düşünmesi gerekirdi. Ee, ama ben de dedim yani nereye kadar yetişebilirim? İşte gitmeye çalıştığımız çok yer, köyde var. Bizim yalnızca ona hayır buna hayır diyen örgütlerden de değiliz. Ama bir yandan biz bölgenin kırsal kalkınması için de çalışıyoruz. Örneğin işte Nusratlı köyünde de yaşıyorum ben dedim. Orada kurduğumuz bir kadın kooperatifi gibi bir yapı var. 14 tane üretici kadın ürünlerini büyük şehirlere gönderiyoruz kargolarda. Onun dışında yine başka köylerde ürünlerin değerlendirme çalışmalarımız oluyor. Kırsal kalkınmaya destek çalışmalarımız oluyor. Buraya gelemediysek dedim çok şey değiliz yani büyük bir kusur işlemiş değiliz. Başka gittiğimiz bir sürü yer var dedim. Oralarda örnekler verdim. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bizim mücadeleye daha da bitimleklü bakıp hakikaten köylere sırf bir olduğunda değil de ondan önce de başka kısa kalkınma projeleriyle falan gitmemiz de lazım. O konuda çalışan arkadaşlarımızın da olması lazım. Onlarla dayanışmamız lazım. Hmm. Aslında bu yerel gıda toplulukları var. Anakası doğal ürün ağları grupları var. Bu ağların köyleri. Bir şeyler olmadan da gitmesi, bir maden projesi çıkmadan da ortaya gitmesi lazım diye düşünüyorum. Bu dünkü özellikle bize gelen bu suçlama beni bu konuda biraz daha düşünmeye sevk etti. Bu çok iyi oldu bence bitirirken Süheyla Hanım. Yani Hı. Büyük Şapçı Köyü'nden gelen bir sesi aktardınız bize. Ey çevreciler diyorlar. Hah, ee, evet. Sadece e, sorun... E... ...olduğunda değil... ...her zaman biz bir arada olmak istiyoruz... ...biz de bunu aktarmış olalım... ...herkesin yapabileceği bir şey var... ...kentte de, e, köyde de... ...ilçelerde de, derneklerde de... ...ya da tek başına belki bağımsız olarak da... ...herkesin bir taraftan yapabileceği bir şey var... ...bu bütünlüklü bir mücadele... ...gerçekten bu noktaya gelmemesi için... ...yani o köyde... ...bir altın madeni projesini... ...akıllarından bile geçirmemesi için... ...köylülerin belki topraklarıyla... ...mutlu huzurlu bir yaşam sürebiliyor olmaları için... E, bir an evvel herkes yapabildiğini yapmalı bu gelen mesajla da noktalı yer yayınımızı çok teşekkür ediyoruz Süheyla Doğan. Ben teşekkür ediyorum sağ olun hoşça kalın. Evet değerli dinleyenler, Kaz Dağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nden Süheyla Hanım'la, Süheyla Doğan'la konuştuk. Ee, bir altın madeni projesi daha yine Kaz Dağları'na, Madra Dağları'nın sırtına yapılıyor, geliyor. Ona karşı dün yapılan toplantı ve o madene dair itirazlarını dinledik derneğin. Haftaya görüşmek dileğiyle.